Kadın handan bazıları yine ziyaret için Denizli'ye gitmişlerdi. Bunlardan Haydar Öz Açtan isimindeki adam Sar Ali 30 senedir hastaydı. Her gün sokakta düşer, bayılır ve çırpınırdı. Hep Saralı gezerdi. Halini bedü zamanı anlatarak dua ve muska istemiş. Bediüzzaman zaman biz muska vesaire yapmayız. ''Yalnız ben sana dua ederim. Sen de bu duaya amin de. Belki Allah şifa verir.'' Sonra zaman elini kaldırarak duaya başlamış. ''Ya Rabbi bu kolun zayıf dayanamıyor. Bunun hastalığını bana ver. Bu adama şifa ver ya Rabbi.'' ''Bizim memleketli olan bu adam ondan sonra sar'a hastalığı görmedi.'' İyileşip şifa buldu. Hilmi Arıcı